pazarlar değerli izleyenler. insan insana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cıcıoğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Sizin yaşamınızı zenginleştirmek için bu programı yapıyoruz. Ve bugün bir konuğumuz var. O da kendisini bu ülkenin insanların yaşamını zenginleştirmeye adamış birisi. Mümin Sekman. Mümin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Gerçekten hoş seni bulduk. görmek güzel ve kolay kolay yakalayamıyoruz yani değişik yerlerdesin falan. Telefonda konuştuğumda Kaliforniya'daydın evet. ama şimdi Türkiye'desin, bizimle berabersin. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, gerçekten Kaliforniya deyince aklıma orada da bol bol siz geldiniz hocam. Ee, sizin oradaki yaşadığınız dönemleri de bildiğim için. Evet. Ee, bir tanıdıklık hissi yarattı yani. Benim mekanlarda gezdiğim. <gülüyor> evet evet sizin <gülüyor> mekanlar. <gülüyor> Doğru öyle. Süper. Mimin'ciğim sen e, seni takdim ederken de söyledim. Ben öyle görüyorum. Hakikaten... E, ...hukuk fakültesinde bir öğrenciydin. Hı hı. Fakat... E, ...kendine özgü bir tavır içerisinde... ...herkeste görülmeyen bir tavır içerisinde... ...kendini... ...bir şeylerin farkına varmak... ...böyle... ...inceleyerek, bilimsel bir tavır içerisinde... ...zenginleşerek... ...ve... ...belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere... Hı hı. ...hissettin. İnsanların bakış tarzını... ...zenginleştirmeye kendini adadın. Eee... Nasıl bunu yaptın? Ne dürttü seni? Nasıl oldun? Böyle kısaca bir bilgi verir misin bize? Şimdi okul yıllarındayken aklımdan geçen düşüncelerden biri şuydu. İşte bir sürü insan böyle sıfırdan zirveye geliyorlar ve o başarılı olma süreçlerinde onların beyinlerinde bir tecrübe tozları birikiyor. Fakat bu tecrübe tozlarını yazılı kayda geçirmedikleri zaman bunu diğer insanlar öğrenemiyor. Yakın çevresi konuşmalarından öğrenebilir. Ama bu kitleler için çok değerli bir bilgi ama bunun aktarımında bir sorun var. Yani başarılı evet. insanlar... Mimin'cim kaç yaşındaydın bunun farkına varıp böyle... Üniversiteye getirdim. yeni başladım. Ya, 19-20 yaşlarındayken. Çok önemli. Yani ilgimi çekiyordu. Aslında bunun ilk tetikleyen şey şu oldu. Üniversite hazırlıkta... Ee, ...ben düz lisenin fen kolundan girmiştim... Hı hı. ...sosyalden işte Ankara kazanınca... Yani ...ben nasıl kazandım... ...diğer insanlar nasıl kazanamadığıyla ilgili... ...ilk orada çünkü herkesin sanki kazanması gerekirmiş gibi bir algım vardı... ...niye evet. oldu, niye olmadı... ...bundan zaten ilk düşündüğümde ilk fark ettim yani niye bazıları yapıyor, bazıları yapamıyorla ilgili? İlk soru oradan tetikledi. Sonra da bunun ya, ya, nasıl yapılırım, bilgisi nerede? Oradan böyle bir entelektüel Robin Hood e, havasına girerek öğrenci kantini... Alalım ve verelim diyorsunuz. Aynen, aynen. E, böyle şeyde okul kantini e, e, hayalleri vardır ya, yani kantinde geliştirilmiş olan fikirlerden. Evet. Yani birisi gitse, evet. bu başarılı insanlar incelesse, nasıl başarılı olduklarının bilgilerini alsa ve bunları kitlelere anlatabilse, yani entelektüel Robin Hood'luk yapsa, evet. e, bu bilgileri kitleselleştirse diye, oradan böyle ilgim vardı ama o zaman Google olmadığı için dünyada ne yapıldığından haberinde yoktu. <gülüyor> evet. Yani e, bu konuda belki dev bir literatür var ama evet. benim bunların haberimin olması bir avantaja dönüştü. Evet. E, kalkıp kendi sorularımı sorup, Evet. Yani bunları incelemek için bu başarılı insanları inceleme modelimi özgün evet. bir şekilde geliştirmek evet. zorunda kaldım çünkü dünyadan haberim yoktu evet. yani. Polat bunu... için dikkat ediyor musun? Bu arada hukuk fakültesi öğrencisi. Yani hukuk fakültesinde verilen bütün derslere takip, takip ediyor, ediyor, giriyor, okuyor, sınavlara giriyor ama kafayı taklı tak şeye bak. Evet. Yani önünde de bir model yok. Evet. <gülüyor> evet. Yani sorular var. Evet. Bir rol model yok. Modeli buluş hikayemle ilgili de yani rol model sayılabilecek bir örnek olarak da belki düşünebiliriz. Şimdi bir gün böyle öğrenci evi. Dört arkadaş beraber kalıyoruz. iki hukukçu, iki tıpçı. işte bakkaldan ekmek aldım. Eve doğru gidiyorum. Orada işte gazetelerin, gazete sararlar ya ekmek. Evet, evet, o gazetenin doğru. üzerinde bir haber gördüm. İşte üç derste bülbül gibi şakıyorlar falan diye böyle bir haber var. Hitabet okulu. Adı ilginç gelmişti. İşte düşün konuş dinle okulu. Evet. Allah Allah. Hani benim yapmak istediğim şeyle ilgili gibi geldi. Düşünmek, konuşmak ve dinlemenin okulu mu olur? Hani. Oradan Şimdi onu bulmam lazım ama o zaman böyle araştırma, şimdiki gibi Google'a yazıp adresi bulmanız şansınız yok. Bütün neredeyse Ankara'nın <gülüyor> <gülüyor> sokaklarında caddelerini yürüyerek kimse diyor işte Kızılay civarında. Öyle öyle buldum sonunda. Buldu. İşte, evet. Oraya gittim. Oradan onu kuran Nüvit Osman'a ulaştım. Onunla işte sohbet etikensiz insan mühendisliği kitabının e, işte Yazı. yazarı. Evet. Bir daha evet. söyler misin ismini? Nüvit, Nüvit. Nüvit Osman. Osman insan Mühendisliği kitabının i̇nsan işte mühendisliği yazarı. Ya. Orada da gördükten sonra o tabi biraz farklı bir modelle gidiyordu. Yani aynı zamanda devlet memuruyken hafta sonları bu işi yapmıştı. Evet. E, fakat sonra ben e, ya söyleyeyim, kendi böyle bir takım sorular belirleyip e, oradan e, başlayarak evet. e, yani şunu da düşündüm, yani etik olarak da şöyle bir kaygı da taşıyordum. Şimdi ben dedim ki başarıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama bunlar işe yarayacak mı, yaramayacak mı, insanları doğruya mı yönlendireceğim, yanlışa mı yönlendireceğim, böyle bir yani sizin kullandığınız tabiriyle öz hesap verebilirlik ya Aha, yani. entelektüel hesap verebilirlik, kaygım da var. Yani. yani Orada şunu dedim, yani önce nasıl olsa küçük küçük grupları anlatacağım için, işe yararlarsa zaten Vallahi, bu gruplar da büyüyecektir sonra, ve bu tabii. başarının sağlamasını yapmış olacaktır. İşe yaramazsam da cümrüm kadar yer yakarım, <gülüyor> en fazla bir öğrencinin hayatını yakarım diye. Yani. Böyle bir yola çıktım, sonra yani. halk halka büyüdü. Yani, Şöyle bir şey vardı yani hukukta ben eksik olsam da fazla olsam da birçok şey değişmeyecekti. Yani Türkiye'nin demokrasi e, Türkiye'nin e, hukuk kalitesi, adalet kalitesinde ben belki çok büyük bir fark yaratamayabilirdim. Çünkü orada kurallar çizilmişti. Bir şablondu ve boyalı resim yapar gibi hani ilkokulda yaparlardı değil ya, Etrafı çizili şeyler, içini doldururduk. Hı hı. Yani yasalar konulmuş. Siz onun içinde yorumlar yapabiliyordunuz ancak ama başarılı insanların çok stratejik bir güç olduğunu, bir toplumun başarılı insanları kadar gelişmiş olduğunu, e, başarılı insanlar yetiştirmenin e, birçok şey değiştirebileceğini yani bir aileden bir başarılı insan çıkarsa bakarsınız öbürleri de başarılı olmaya başlıyor. Onun gölgesi Aynen. de var yani. Hani gölgesi de uzun oluyor. Siz ne kadar... Hatta yöreği etkili. Yöreği, yöreği etkileyebiliyor muyum? Kasabayı etkili yani. yani böyle bir bu Orta Asya hmm. çadırları vardır ya ortadaki direk ne kadar yüksek olursa kenarlarındaki ona göre yüksek Bir başarılı insan çıkartmanın evet. e, çok ciddi bir sosyal kırılma oluşturduğunu, toplumsal kalkınma aracı olduğunu bu başarılı insanların olduğunda orada da fark ettim. Yani evet. stratejik bir güç. Bizim petrolümüz yoksa o zaman başarılı insan çıkartabiliriz diye ve bunu evet. tesadüfe bırakmamak lazım. İki evet. tane şey var şimdi çok. aklımda. izin verirseniz. Tabii hocam. Yani. Bir, e, başarılı insan Toplumun kalkınmasında çok önemli. Bunu keşfetmen çok önemli. Şimdi ben... ...bizim milliyetim sistemimizde... Hı hı. ...sorumlu insanların... ...bunu duyduğunu düşünerek... ...şu soruyu kendilerine sormalarını düşünüyorum. Hı hı. Bizim sistemde... ...başarılı insan... ...çıkarmak üzere bir bilinç var mı? Yoksa hı hı. herkese... ...aynı şekilde böyle... ...vasat insan hı hı. üretmeye mi çalışıyoruz gibi bir soru. İkincisi... ...başarılı insanı takip etmek lazım. Çünkü o... ...kendisiyle beraber... ...doğal olarak bir maalyeyi hatta evet. bir kasabayı, bir Hı -hı. mahalleyi de sürüklüyor. Hı -hı. Bunun altını çizmek istedim, evet. çok önemli. Evet. Ya dışarıda seninle konuşuyorduk. Şimdi biraz belki konunun dışına taşıyacağız ama... Türkiye'nin sosyal tarihi bakımından önemli görüyorum ben ve şu önümdeki kitabı da bir göstermek istiyorum. Hı hı. Bunun yazarıyla senin bir ilişkin var hı hı. ve takip edişin var hı hı. ve bir sorumluluk duyarak bu yazarın kitaplarının çıkmasıyla ilgili bir öyküm var. Hı hı. Onu ben böyle kısaca hı hı. özetlersen evet. izleyenlerimizin dinlemesini hı hı. önemli evet. görüyorum. Evet, evet. evet ver evet. istersen göster istersen ben göstereyim şu kitabı <gülüyor> şöyle evet. tutabilirim ee, yeni çıktı bu kitap benim hayatımda çok önemlidir özellikle öğrencilik yıllarımda ee, işte Ankara kuğu kazanmıştım ee, ama böyle o kesin inançlılar kitabında söylendiği gibi hani güçlü yargıları fikirleri kanaatleri olan biriydim ama biraz entelektüel esnekliğe de hani öğrenmek ve gelişmek tabii. için entelektüel esnekliğe de ihtiyaç vardı ve bu kitap benim beynimde böyle o ihtiyaç duyduğum ...esnekliği sağladı. Benim tersimi düşünen bir insanın da... ...aynı derecede haklı ve doğru olabileceğini... ...bana gösterdi. Efe, efe. E, bu 20-22... ...yaklarında 20 falan... ...bunların farkına var. Evet, diyorsun, değil yani mi? Çok yoğun okumalar yaptım o dönemde. Yani evet. deli gibi okudum. Evet. Hatta böyle sağlıksız denebilecek derecede... ...bir keresinde hatta gece saat 2-3'lere kadar... ...okurken böyle ani bir burun kanaması falan oldu yani o kadar böyle hareketsiz kitabın içerisinde evet. Cemil Meriç'in bu ülke kitabıydı hatta hala saklıyorum onu evet. aniden böyle burnundan kan geldi yani o zaman doğru bir şeyi bile abartırsak onu ölebileceğimizi falan fark tabii, ettim tabii. yani <gülüyor> çok okuyarak önünü falan gibisinde mesajı var o, evet bunun gibi şeyler yani o dönemde çok yoğun okuyordum açıkçası okuduğum düşündüm analizler yaptım okumak bir başlangıç onun üzerine bir malzeme onları hardiste işlemek onları mikserde çevirmek üzerine düşünce olarak bir şeyler katmak gerekiyor. Nüvit Osman'ın o dönemdeki rolü e, şöyle bir şeydi. O bahsettiğim gibi gidip e, düşün konuş dinli okunu buldum. Oradan Nüvit beklemiyordum ama onun telefonu verdiler. Ev telefonu verdiler. Öğrenciyiz evet. daha hani gariban öğrenci <gülüyor> psikolojisi içerisinde. <gülüyor> evet, evet. Nüvit Hoca evine davet etti. Gittik orada. Ya. böyle canım e, Rahmetle analım ne kadar evet güzel bir şey hocam. ya. Evet. Evet. E, Apartmanın içerisinde hoşgörü apartmanın Nuitosmayı tam bir sevgi insanıydı. Evet. Sevgi e, ve gerçekten böyle, hani damarlarında sevgi kanakan bir insan e, ve işte bizim bir arkadaşımın hatta onu da aldım. Beraber gitti. Misafir evet. etti. E eşi sağ olsun işte pasta ikram etti bize. Ve biz böyle evde mümkün olan en az yeri kaplayacak şekilde <gülüyor> evet. oturarak böyle. Evet. Orada dinliyoruz. Edepli Aynen, genci. Aynen. Evet. Yani <gülüyor> söyler, söylediği her şey kayıt halinde böyle direkt. Evet. E, halen o görüntüler gözümün önündedir yani. <gülüyor> Sonra işte konuştu kendisiyle neler yaptığını... Tübitak bilim teknik dergisinin 10 yıl editörlüğünü yapmıştı Mali. ve 15.000'den aldığı dergiyi 90 getirmişti. Orada onun sırlarını sorduk işte nasıl oldu Hı -hı. anlattı işte bireysel olarak nasıl yer kullanışlı bilginin gücünü Hı -hı. yani dikkatimi çekti ona onu anlattı Hı -hı. işte sonra bu işlere nasıl başladığını sordum Hı -hı. işte de memurken Hı -hı. insan o zamanki tabi insan kaynakları yoktu. Personel, dairesi, Personel dairesi Orada görevliyken kendi kendini geliştirip İngilizce öğrenmiş. Sonra da delikanlıcının kitaplarını okuyup o işi Türkiye'de yapmak için ona bir mektup yazmış. Delikanlıcıyı Amerika'ya davet etmiş. Bir yıl onun kurslarına katılıp sonra da gelip o kursları uyarlayıp Türkiye'de 1945-50'li yıllarda bu kursları başlamış ve evet. hafta sonları bir sosyal sorumluluk olarak yapıyordu. 1945 ve 50'lerde, evet. değerli izleyenler altını çizmek isterim. 1945 ve 50'lerde Türkiye'de demek ki böyle bir faaliyet vardı. Evet. evet. Ve bazı insanlar katılmış değil mi evet. bu faaliyetle? Tınaz Titiz, o dönem, mesela Tınaz oradan mezun Düşün Konuş Dinle kurslarına katılmıştı. Hasan Celal Güzel katılmıştı namı Kemal Zeybek katılmıştı. Özellikle politikacılar hitabet için oraya geliyordu. Ya da akademik olarak da ilgi duyan bir sürü insan vardı. Evet. Anıl Çeçen bizim okul hocalarımızdan. Evet. Anıl Çeçen de oradan mezundu. Hep söylerdi Dekadeli kimliğini vurgulardı. Evet, evet. Ve e, Nuit Hoca ile biz konuştuğumuzda dedim hocam sizin kitabınızı işte insanlara tavsiye ettiğiniz arkadaşlarımızı bulamıyoruz. İşte ondan sonra da ha. hoca böyle gözleri doldu. E, ya dedi işte kitapları işte hakları başka birinde o da basmıyor. Profesyonelce dağıtım yapamıyor. ...yapılamıyor. Dolayısıyla da böyle bir durumdayız. Fakat tabii Nüvit Hoca çok naif, çok iyi bir insandı ama ben böyle şey moduna falan geçtim artık. Samuray kılıçlarını çekip <gülüyor> <gülüyor> hocanın haklarını... Bir şeyler yapacağım gibi. bu adam için. Aynen öyle. böyle bir moda geçtim ama yani bu haksızlık, adaletsizlik falan diye böyle. Fakat tabii yani daha öğrenciyiz. Bizim o bizden önce bir sürü insanlar var böyle şeyde... Ee, daha sonra bir şey yapamadık fakat sonra Newtonca vefat ettikten sonra ben de o arada e, Alfa işte artık kendi kitaplarında çıkmaya başlamıştı ve Alfa'nın sahibiyle de görüşerek farklı bayrakla e, böyle izin istedim gittim e, uğraştım uzun uzun zamanı e, verdim evet, emek e, verdim e, haklarını aldık hı. ve e, yayın evinde e, yayınladık şu anda en azından Osman'ın bütün kitapları hı hı. E, erişilebilir bir vaziyette orada 40 yılda 4 baskı yapılmıştı burada işte e, 5 yılda ...15-20 baskı yaptı. Ben. Yani evet. Çok ciddi de bir okur profiline ulaştı. Her İnsan mühendisi. Evet, insan mühendisliği ve düşünce atlası. Yani düşünce benim atlası. için bu bir minnet borcu ödeme çabasıydı. Hani, anladım. E, Ay ne güzel, anladım, gurur duyuyorum şey... seninle ya. Sağ ne sağ kadar olacağım. güzel bir şey şu anda. Değil mi? Anladım. Rahmetlinin emeği, bütün çabası... ...bu ülkenin gençlerini yapmak istediği şeyler... ...senin şahsında ...hemen canlanıverdi şurada... ...ve buradan da izleyenlerimize gitti. Çok Sizin, çok önemli bir şey söyledi. Yani hakikaten. inanın yani bu bu e, şimdi şey olarak baktığımız zaman Nuit Osmaydan geriye kalacak olan sonuçta bu entelektüel bunlar hani bu bu eserler e, yaşadığı her şey anlattığı her şey bir şekilde zamanın tozları içerisinde kayboluyor ama. ...tarih içerisinde bıraktığımız iz şu kitaplar... ...yani kitapçı rafındaki yerimiz kadar varız. Vay. Bak bak... ...Polat bunu bana hatırlat. Hatırlatacağım hocam. <gülüyor> Çünkü e, sağ olsun... <gülüyor> ...beni hakikaten korkuyor. Ben de kitap yazmak istiyorum abi. Hı -hı. Yani... Hı -hı. ...kesinlikle ölmeden önce yazmak istediğim... ...sekiz tane kitap var. Yani yazmazsam... ...gözüm açık gider diye düşünüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Neden korkuyorum? Çünkü bu dediklerine inanıyorum hakikaten. Hı -hı. Ee, o kitaplık raflarında kaç kitap yer alacak evet. Diğerleri Aynen. Buzun üzerine yazılmış e, imza gibi oluyor Hakikaten çok önemli Peki. Evet. Peki hocam Şimdi ya mümin hocam siz anlatırken e, Ben neden etkileniyorum Anlattığınız şeyden önce onu söyleyeyim Özellikle bu başarı hikayelerinde falan da Benzer şeyi görüyorum Onunla ilgili ne söylemek istiyorsunuz onu merak ediyorum ben bir kere bir kendin olma çabası var sizin anlattığınız hikayenin hı hı, içerisinde hı. ve bence en etkileyici olan kısmı da orası. Yani hı hı. E, biri kendi olmaya çalışıyorsa onun başarılı olma ihtimali artmaya başlıyor. Diyorsunuz hı hı. ki ben hukuk fakültesinde iyi bir öğrenci olarak mezun da olabilirdim, hı hı. bir hukukçu da olabilirdim hı hı. ama katabileceğim çok da fazla bir şey yoktu. Çünkü hı hı. E, bir yandan şeyi de seziyorum, evet ilgim var ama... Hakikaten oraya adanmış hissetmiyorum kendimi. Ya bu benim daha çok heyecan duyduğum bir alan. Bununla ilgili bir şey yapmak bana daha anlamlı geliyor dediniz. Ee, bunu nasıl keşfedecek insan? Bence önemli olan da o herkesin böyle bir şeyi keşfetmesi Hı -hı. ve o keşfettiğini hayata geçirmesi halinde kabul edilebilir nitelikte bir sonuç alması mümkün diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Eğer ki bilirsem Hı -hı. ya ben ne istiyorum meselesini. Hı -hı. Çünkü Nüvit Osman hikayesi de öyle. 1945-1950'lerde, TCDD'de, hı hı. hadi gene iyi kötü kenarından ilişkili ama personel dairesinde belki bir memursun, bir mektup hı hı. yazıyorsun, deli diyorsun, ediyorsun, Eskişehir. Eskişehir'de, ya dünyanın T bilmem neresinde hı hı. birileri var bir mektup gönderiyorsun ve o mektup sayesinde hı hı. bir burs alıp bırak öğretiyi, orada bir Hı -hı. sene boyunca bulunuyorsun, Hı -hı. bunları öğreniyorsun Türkiye gibi bir yere 1945-50'lerin Türkiye'sine Hı -hı. gelip bunu anlatmaya kalkıyorsun. Evet. Bu, bunlar akıl karı işler değil. Yani bakıldığı zaman böyle kağıt üstünde çok akıllıca işler değil ama Hı -hı. belli ki heyecan duyuyor. Evet. evet. Nerede keşfediyor? Yani Mesela bu programı izleyen bir genç arkadaşa ne önerirsiniz bununla ilgili hocam? Ben, Hı -hı. ben nerede bulacağım enerjiyi? Yani sanırım orada iki anahtar kelime var. Biri kişinin kendi iç fabrika ayarlarını doğru tanımlayabilmesi hmm. yani gerçekten kim olduğunu ne yapmak için doğduğunu neye yatkın olduğunu fabrika ayarları derken bunları kastediyorum evet. <gülüyor> bazıları <gülüyor> fıtrat diyor evet, fıtrat evet. diyen var doğası diyen var, doğası diyen var e, evet. karakteri diyen var evet. hani mizac, hani evet. gibi değişik değişik ama ben sevdim ama fabrika ayarları, evet. Fabrika evet, ayarları. Güzel. Evet, evet. E, bunların toplamını belki bir ifade etmek hmm. için kullanabileceğimiz bir fabrika ayarlarını keşfetmek, doğuştan gelen yatkınlıklarını ve onların üzerine eklenebilecek yetkinliklerini bilmek. Hani o yatkınlık artı yetkinliği oluşturmak. Bir de o ait olduğu yeri bulmak belki. Hani fabrika ayarlarını bilen ve ait olduğu yeri, yani o fabrika ayarlarının fark yaratacağı, başarı üreteceği alanı bulmak. Yani işte basketbolcu olmaya yatkınsa basketbol oynamak. Basketbolcu işte Maradona gidip basketbolcu olmaya kalksa başarsız olur. Olacak. Yani ait olduğu tabii. yer orası değil. Yani o da önemli bir şey. Çok Çünkü bir ait çoğu. olduğumuz yer dediğim şey, ait olduğumuz yer dediğim şey bizim dışımızdaki değişkenlerle biraz evet. başarı ekosistemiyle ilgili bir şey. Oo, Şu çok kavram. güzel söylendi, duydum hocam. Evet. Nefis. Hocam bu başarı ekosistemine dahil olmak dışsal bir şey. Ama sizin kendi içinizdeki o keşfettiğiniz fabrika ayarları içsel bir şey. Belki ikisinin arasında işte o biraz motivasyon, entelektüel bilgi evet. katarak... Bu da sizin iç kültürel ekosisteminiz vay. olacaktı. kendi e, yani vay psikolojik vay. ekosisteminiz ya da... kendi tuttuğunuz mod, o ruh hali... Hangi ruh halinde uzun süre kendinizi tutuyorsunuz? Bunların toplamından e, bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bir de sanırım... Ya ben de bunu sizin hayatınızdan öğrendim ve kendi yeğenime de bunu e, öğütledim size örnek vererek. Şimdi insanlar başarıya biraz... Maraton gibi değil de 100 metre gibi bakıyorlar ve hayat boyu başarı kavramını çok fazla kullanmıyorlar. Hı -hı. Onu dikkat ediyorum. Biz de, bizim başarı ilişkimiz çok flörtöz. Durak Evlilik gibi değil mi? Değil. Bir durağa geliyorsunuz, evet, başarı dönemsel. durağı. Var. Evet, Aynen. O dönem başarısı. yani Şöyle bir şey var ya, komşunuz sizin başarınızla ilgilenmeye başladıysa başarıya önem vermeye başlıyor kişi. <gülüyor> Mesela lise 2'deyken notunuzu komşunuz merak etmez. Üniversitedeyken komşu merak birden sizin üniversitenin kazandı mı? Oğlunuz kazanmadım diye merak etmeye başlar. Şimdi Türk insanının başarıyla ilişkisinin birden değer kazandığı dönemlere bakın. Üniversite sınavı. Sonra üniversiteye gelir boş vermeye başlar. Üniversite biter iş bulma dönemi. O yine bir kendini kanıtlama dönemidir. Orada yine bir başarıya bir odaklanılır. İşe girer biraz yana yer eder 5. seneden sonra bir daha işi bırakır. Yani rutin tekrar işi bırakır dediğim rutin tekrarlara geçer ve oradan sonra daha iyisini yapmak, başarılı olmak diye bir kaygısını kaybediyor, kaybediyor. insanlar. Evet. Yani benim e, hani <gülüyor> size örnek verdiğim e, taraflardan biri şu olmuştu. Hani e, Şimdi sizin üniversitelerine girdiğiniz dönemde siz diyelim İstanbul Üniversitesi e, psikoloji bölümünü kazandınız. O dönemde ona göre daha yüksek puanda olan Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan başka insanlar vardı. Evet. Teknik olarak sizden bir tık daha yukarıda puan almışlardı. Evet. Ama siz bir maraton koşucusu gibi yıllar içerisinde Aynen. gittiniz ve rahatlık tuzağına düşmediniz. Yurt dışında bir akademik bir üniversitede görev yaparken aynı zamanda paralel olarak aynı zamanda işte Türkiye'de yapacağınız çalışmalarla ilgili kendinizi yetiştirdiğiniz O kitlelerin anlayacağı dille bu kitaplar yazmak bu başlı başına bir beceridir. Bu konuda yani eve gelip durabilirdiniz ama çalıştınız ettiniz ve çalıştınız. E, Sürekli sürekli normalde hani oradaki kariyeriniz öyle durabilirdiniz. Sonra geldi, buraya geldikten sonra bir kariyer grubu daha başlattınız. Ve evet. sonuç e, hayat boyu başarı dediğiniz e, gerçekten hem size hem topluma yararlı olan bir iş ortaya çıkmış oldu. Başka bazı insanlar belki o üniversite sınavından bir yüklendi. Boğaziçi psikoloji kazandı ama sonra ne oldu? Bir işe girdiler ya bir yerde durdular ve orada kaldılar. Daha büyük, daha etki yapma üzerine kaygı taşımadılar. Yani... 35 40 yaşına gelip evlenip çocuk olunca orada durdular. Daha daha fazla ne yapabilirim? Daha büyük etki ne yapabilirim? Çünkü, çünkü orada artık komşunu size şunu sormuyor. Başarılı mısın, başarısız mısın diye bakmıyor. Zaten, zaten oldun diyor. Şimdi zaten. Evet. zaten yeriniz var. Hani bir yere işe girmişsiniz, eviniz, arabanız, evliliğiniz işte rutin içerisinde dönmeye başlıyorlar. Orada işte şu, sanırım şu ...önemli oluyor. Başkasının gözüne girmek için başarıyorsun? Aynen. Kendi varoluşunu gerçekleştirmek Aynen için öyle. mi? İçsel bir kaynakla seni içeri ileriye iten içsel bir güdü, tutku, katalizör var mı yok mu? Sanırım o önemli. Çünkü evet. başkasının gözüne göre başaran, işte üniversitedeyken, işe girerken, işte ilk beş yılda yükleniyor. Sonra her şey rutin, artık böyle kimsenin başarısız demeyeceği kadar bir yere gelince... ...hiçbir daha yüklenmiyor. Aynen, Aynen. öyle. Ya zaten o adamın uzun vadeli bir derdi de olmuyor. Evet, yani o noktasal bir başarı. Bir zamanlar bir keresinde ben yapmıştım bunu demek önemli oluyor onun için. <gülüyor> Ve onun bir kere yapılmış olması da zaten ondan sonraki tarih boyunca bütünüyle ilgili bu arkadaş başarılıydı demek için yeterli oluyor. Ama sanıyorum mesele de orada buna bir durak ulaşılacak bir nokta gibi değil de... <gülüyor> Ben hayatımı elimden gelen en verimli olabileceğim şekilde yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten kendi içimdeki enerjiyi aktarabileceğim Hı -hı. bir ortam yaratmaya çalışıyorum dediğiniz zaman bambaşka bir yere geliyor. Evet. Burada ben bir devreye girmek isterim. Dışarıda konuşurken mesleksel başarıyla misyon e, ayrımı yapmıştım. Hı -hı. Mesela kendi hayatıma Hı -hı. baktığım zaman Hı -hı. ben Hı -hı. E, şunun farkına vardım. Benim bu yani benim ...içimde acılar var. Hı -hı. Ve bu acıların kaynağına baktığım zaman... ...kimseyi suçlamıyorum, bilmiyorlardı. Hı -hı. Hiç kimsenin kötü evet. niyeti yoktu. Evet. Ama ben şimdi biliyorum. Hı -hı. Ve ben şunun farkına vardım. Ulan ben hakikaten... ...dürüst bir insansam, seven bir Hı -hı. insansam... ...bu ülkede doğan çocuklar bu acıları çekmesinler. Şimdi kendimi böyle bir geleceğe evet. adadım. Yani. Ee, böyle bir geleceğe adayınca benim için durak yok Hı -hı. Evet, evet. Ee, öğrenmek ve anlatmak istiyorum Hı -hı. çünkü bu ülkede doğan her bir çocuk Mutlu olma potansiyeliyle, hmm. başarma hmm. potansiyeliyle, hizmet etme potansiyeliyle doğuyor. Hmm. Ve acı çekmek için doğmamışız. Üretmek hmm. için, hmm. mutlu olmak için, keşfetmek için doğmuşuz. Onu görüyorum hakikaten. Hmm. Ee, onun için e, hakikaten o yolculukta böyle bakıyorum. Hmm. Ve şükür duygusu içerisindeyim. Hmm. Yani diyorum ki, Ay bunu söyleyebildim, hmm. bunu yazabildim. Hmm. Ve dinliyorlar hmm. hakikaten. Hmm. Ve önemli olan bunu söylerken de, hmm. ...bilimsel tabanlı Hı -hı. olmaya... Hı -hı. ...önem vereceksin. Evet. Bu söylediğinin... ...hakikaten bilimsel Hı -hı. bir tabanı var mı? Hı -hı. İşte orada Hı -hı. da benim akademik hayatım... ...yardım Hı -hı. ediyor. Hı -hı. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim programlarda böyle politika... ...ve siyasetle ilgili bir şey olmuyor ama... Aklıma geldi şimdi... Hı hı. E, ...bu politika içerisinde olan... E, ...büyüklerimiz için diye ...mesela başarı ekosistemi... Hı hı. ...kavramı içerisinde... ...belki de bir... E, ...başbakan yardımcılığı falan oluşturulması lazım. <gülüyor> Türkiye'de başarı ekosistemi... Hı hı. ...nasıl oluşturulabilir? Değişik evet. ortamlarda... ...ve bunu inceleyerek takip etmek. tabimış gibi değil... Evet. zaten isimden ibaret değil ama hı hı. gerçekten... Hı hı. ...çünkü bunun ben... Amerika'da yapıldığını tahmin ediyorum. Değişik evet, evet, bu evet. think tanklerde falan filan. Evet, evet. Hakikaten üniversitelerin kendileri, Hı -hı. araştırma enstitüleri bu başarı ekosistemini çok önemli altını evet. çizmek ister. Evet, fiziksel olarak bile bölüyorlar. Amerika bunu sistematik olarak da yapıyor yani. E, film yapım alanını o ekosistemi bir arada tutmanın yolu bir de fiziksel yakınlıktır ya. Hmm. Işte film yapımcıların o e, dosyarısı topluyor. topluyor evet. Mesela doğru. dijital yapım e, bilgisayar işleriyle ilgilenenleri işte Silikon Vadisi'ne topluyor. Evet. İşte hastaneler grubu işte Houston'a topluyor. Böyle belirli özellikle yakın etkileşim çünkü ekosistem de o da önemlidir, e, doğru, Yakın doğru. etkileşim yani o şeylerde. E, bunun için fiziksel iş bölümü de yapılıyor. Yani belirli alan. Türkiye'de de bu teknik olarak baktığınız teknik zaman bazen var, organik, var, var, var. organik olarak gelişen haller Aynen. oluyor. İşte Kayseri'den küçacık <gülüyor> çıkıyor. Evet, hani doğru. Bu da bir doğal bir ekosistem. Evet. Ee, ama bunu sistematik olarak yapmak ee, aslında hani sizin de çok kullandığınız bir metaforu var ya işte e, akvaryumun içerisindeki e, su kirliyse o balık ne kadar sağlıklı kalabilir? Aynen. Yani başarı kül aslında ekosistem dediğimiz başarı kültürü evet. konusudur. Başarı kültürümüz sağlıklı değilse ee, ...o zaman oradan sağlıklı başarı hikayeleri nasıl çıkacak? Ee, hadi başarı hikayesi çıktı, nasıl başarılı kalacaklar? Hmm. Sürdürülebilir başarı da orada çok sorun ben, oluyor. Yani Çünkü o kültür, e, ekosistem olmadığı zaman... ...sürdürülebilirlik de sorun oluyor. Bir de başarılar şaibeli hale gelebiliyor. Yani e, O da ayrı bir işin boyutu. Evet. E, ama kesinlikle sistematik bir şekilde, bilinçli bir şekilde... ...kamusal politikalarla bir... Biz bu ülkenin başarı enerjisi nasıl ki ısıyı kaybetmeden hani o enerjiyi nasıl çevirebiliriz? Doğal kaynaklarımızı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünülüyorsa aynı şekilde ülkenin insan kaynaklarının potansiyelini performansa nasıl çevirebiliriz diye işin içerisine ideolojik herhangi bir şeyi katmadan teknik olarak başarı şartnamesine uygun bir şekilde bu konuda da Çin'i bugünkü hale getiren yani biliyorsunuz Mao'dan sonra gelen bir kişi var. Son 25 yıldaki Çin'in ilerlemesinin temelinde bu kişi var. Suyadı Deng adını söylemekte zorluk çekiyorum. Ee, onun güzel bir sözü var. Diyor ki, önemli olan kedinin renginin siyah mı beyaz mı olması değil, fare yakalama yeteneği. Yani Çin kültürünü alıp Doğru. E, başarıya göre programlayan, bu etik değerler olmayan bir başarı da değil. Sürdürülebilir, etik temeli olan, ekosistemden beslenen ve ekosistemi besleyen e, bir başarı kültürü oluşturdu ve Çin'in son dönemdeki işte o son 20-30 yıllık mucizesinde altında da bu felsefe var. Evet. O kadar güzel konuşuyorsun. Ee, o kadar altı çizilecek kavramlar var ki. Şimdi e, çok memnunum burada olduğundan, konuştuğumdan dolayı. Şimdi e, benim e, e, bir kere, ...değerli izleyenleri açıklamam lazım... ...Nemin Bey... E, ...Kaliforniya'da imiş... ...ben bilmeden telefon ettim... E, ...bir on saat sonra falan beni aradı... <gülüyor> ...hocam beni mi aradınız diye... ...neyse o, o geceyken... ...ben buradan gündüz telefon etmişim falan... ...her neyse e, buluştuk... ...Kaliforniya'da olduğunu öğrendim... E, ...sonra beş gün falan oldu değil mi sen gelene? Evet, bir şey evet, oldu evet. yani... ...sonra bir araya geldik seninle konuştuk... <gülüyor> ...ve konuşurken... ...o sohbet içerisinde... Şöyle bir kavram üzerinde gittik geldik, yaşamın araç olup olmaması meselesi, farkına varmadan acaba yaşamı araç haline dönüştürüyor muyuz gibi bir şey ve senin gözlemlerin yine orada çok önemli gözlemler bulunmuştur. Ve ben hakikaten bunun pek farkında olmadığımızla ilgili bir izlenim içerisindeyim. Hı hı. Onun için istiyorum böyle biraz bunu bir konuya denerim hı hı. bir şekilde. Hı hı. Olabiliyor mu yani yaşam hakkeden farkına varmadan araç haline gelebiliyor mu? Hı hı. Yani belki bu yaşadığımız coğrafyanın kaderi midir bilmiyorum ama İbni Haldun öyle bir teorisi var. Coğrafya kaderdir diye yaşadığınız hı hı. yer. işte Sizin birçok davranışlarınızı ya da hazır kültürel kodları böyle paket halinde seçmenize neden olabilir diye. Amerika ile özellikle bu bölgeleri kıyasladığınız zaman orada bireyi yaşatmak üzerine kurulu bir sistem var. Onun bireysel mutluluğundan zaten biliyorsunuz sonuçta bu ilk Amerikan bağımsızlık bilirgesinde mutluluğu devletin bir sorumluluğu olarak tanımlamış. Yani bireylerin mutlu olması devletin ideolojisi olarak tanımlanmış ve orada sokakta bunu görüyorsunuz. Ben bunu ilk okuduğum zaman ilginç gelmişti. Hani hukukçu kafasına baktığım zaman insanın yani, bireysel yani. mutluluğu ne kadar Hayır, devletin. Ama bir lütfen. Evet. Yani. Ayrıcağım nasıl da ölçeceğiz, nasıl evet, hesaplayacağız? Evet. evet. Yani orada devlet bu <gülüyor> ülkede yaşayan benim yönettiğim insanların mutlu olmasından ben sorumluyum evet, diye evet. bir bilinci var. Evet, evet. Yani mutlu olmak için gerekli araçları, ortamı. Ara, e, imkanları sağlıyor. Siz bireysel nedeninizle yine mutsuz olabilirsiniz. Orada da öyle yapan insanlar var Hı -hı. ama e, temelde sistemik bir, sistematik ve sistemik bir mutluluk halini görüyorsunuz. O ekosistemi sağlamış yani evet, Sizin evet, mutluluk, mutluluk ekosistemi. ekosistemini zaten Kaliforniya'nın bir şeyi işi 150 <gülüyor> hallediyor. Yani, Aynen. Yani oranın canım. hakikaten o e, mucizevi muhteşem bir. E, Doğru. Fiziksel. Şöyle bir, bir şey söyleyebilir yani. miyim? Yani benim vatandaşımın mutlu olup olmaması benim için önemlidir. Evet. Tavrı var değil mi? Yani, evet, evet. We care. Aynen, yani, aynen, aynen. Mutlu musun? Gözün ışıldıyor evet. mu? Derdin var mı? Evet. Şikayet halinde misin? Benim için önemli. Evet. Onun için iletişim araçlarını falan filan şu veya bu şekilde ve Vatandaş da diyor ki bir derdim varsa devlet buna önem verir gider söylerim. Mutsuzum derim Hı -hı. ve bunu önemser. Hı -hı. Yapısı böyle kurulmuş yani. Evet yani onu çok net uygulamada görüyorsunuz. Yani uygulamada onu görmek. Hani o Stalin'in bir sözü vardı. Bir kişinin ölümü Trajedidir. Bin kişinin ölümü istatistik diye. Hı hı. Şimdi orada ben şunu gördüm. Bir kişinin mutluluğu gibi sistem öyle bakmış. Yani bir kişinin mutlu olmasını istatistik olarak bakmamış e, insanların mutluluğuna. Bireysel olarak e, ve onu kendi istekleri doğrultusunda ele alan. Yani kamusal politikalarla ideolojik e, amaçlara göre insanları araçsallaştıran değil. İnsanların kendi organik varoşsal amaçlarına göre kamu sistemini kuran yani orada devlet değil o birey evet. her şeyin merkezinde hı hı. E, devletin vatandaşı yok vatandaşın devleti ona yani evet. e, böyle de söylenebilir ama evet. her şeyin bireyin bu bu kişinin mutlu olması için ne ihtiyacı var temiz hı. bir çevre hı hı. E, işte ve bunları uygulama disiplini işte bütün evler işte iki katlı üç katlı diye bir kural al, kural almışlar ve hı hı. çıkarmışlar ve bunun tümünü uyguladıklarını da görebiliyorsunuz yani hı hı. uygulama disiplini de orada çok önemli temiz çevre ya da gürültü işte belirli bir eşik belirlemişler, eşik değerin üzerine çıkmasına izin vermiyorlar falan. Bu anlamda hani bizde de söylenen hani kelime olarak güzel insanı yaşat ki devlet yaşasın, orada onu görüyorsunuz aslında hani uygulama örneği olarak Aynen. bir vaka örneği olarak insanı yaşatma çabası. Orada Aynen. kültürel farkları görüyorsunuz, davranışsal kodları. Yani e, ben hani e, kültürleri karşılaştırırken her zaman Akma montey'nin e, bir sözü gelir. Aynen. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. Bayağı Çok oluyor. güzel. Çok yani bu kültürlerde de baktığınız zaman aslında her kültürde. Her İnsan, kültürün herkes, hali var. Hali evet. var tabii ama biri daha dominant baskın, hmm, egemen, yüceltilmiş oluyor. Hani hmm. Her kültür biraz okumaya değer veriyor ama bazı kültürler daha fazla değer veriyor. O değerler hiyerarşisinde hmm. daha üst sıralarda tutuyor. Hadir Özel hocamız Aynen. var. E, değil mi? Aynen. O da diyor ki ben her değil. insanda benlik olarak bir sürü benlikler var. Evet. Kendini yargılama diyor. Evet. Yalan söyleyen tarafında çıkacak. Evet. Evet. Hiç yalan söylemeyen tarafında evet. göreceksin bilmem ne. Böylelikle o sıkıntıda eden dediğin gibi bu Montaigne'nin sözüyle ilgili ee, biz de tahmin ediyorum şunu farkına varmamız lazım farkına varmadan anne baba hı hı. öğretmen eğitim sistemimiz hı hı. E, bizden bile çocuğu bir şeyin aracı haline getirebilir Aynen. evet evet yani e, getirebilirden de ötesi belki getiriyor, getiriyor. zaten yani orada e, çocuk e, doğuyor önce ailenin bir çocuğu yani hep hı hı. daha üst bir bütünün parçası olarak hı hı. tanımlanıyor. Hep böyle bir, bir şey eklemlenen, iliştirilmiş halde. Hı hı. Sonra büyüyor işte, milli eğitime geliyor, okulda aynı şekilde o çocuk. Hı hı. Devletin eğitim politikasının bir parçası olarak. Yani bu çocuğun doğası... Hı hı istekleri, eğilimleri, yatkınlıkları neyi gerektirir diye bir şey yok. Onu Bültenin sistematize etmiş bir politikası. yapı, onu sistematize etmiş bir yapı yok o çerçevede. Yani sizin mesela bu az önce tanımladığınız yatkınlık ve etkinlik meselesi Hı -hı. aslında toplumun bütünü için düşünülebilir bir mesele. Sadece birey için değil. Hı -hı. Geneli için düşünülebilir bir mesele. Ya bu gelen bu gelenin yatkınlığı ne yöndedir? Ne gibi yetkinlikleri vardır? Evet, evet. Nasıl geliştirebilirim? Neresine ne yatırım yapabilirim dediğiniz yani, zaman başka yani, bir yere Bunların özünde anahtar kelimenin özgürlük olduğunu inanıyorum. Evet. Yani özgür kelime şey diye tabiri özgür. Özgür. Özümüzün gür bir şekilde işte e, evet. gelişerek gitmesi. Evet. Hani böyle ağaçlarda sarmaşıklara bakarsanız evet. bazıları böyle doğal olarak gider. Bazı evet. önüne engel çıkar böyle yanlamasına gitmeye başlar. Evet. Onun gibi evet. yani bir kişi özünü gayet kendi doğal eğilimleri doğrusunu yapabilecek mi yapamayacak mı? Kültür, ortam, aile, evet. toplum. Devlet, şirketler, evet, bu kültür oluşturabilecek mu? mi? Orada onu görüyorsunuz. O, evet. o özgürlük. Evet. Özgürlük de sorumluluğu getiriyor. Beraber. Mümincim o kadar tatlı konuşuyorsun. O kadar güzel tespitler yapıyorsun ki ben 3 saat konuşabilirim. Ama kısa bir ara vermek zorunda. <gülüyor> Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Değerli izleyenler konuğumuz Mümin Sekman. Başarı ekosistemi kurma konusunda kendi başına çabalayan çok değerli bir arkadaşımız. Çok ya yani. müthiş çok önemli şeyler söylediniz program içerisinde ve ben bir şeyin altını çizmeye ihtiyacındayım. Bununla ilgili biraz konuşalım isterim son 5 dakikada. Şimdi siz bu hikayeleri anlatırken Doğan Hoca kendi yaşantısını anlatırken başkalarından da böyle hikayeleri dinlerken... Her şey çok kolaymış gibi görünüyor. Yani hmm. sizler bunu anlattığınız zaman işte adam ne oldu gitmiş öbürü okumuş bilmem ne yapmış falan hmm. ama... Hmm. ...sizin bazen bunu anlattığınızda hafife aldığınızı düşündüğüm bir yer var altını çizilmesi gereken. Dünya kadar emek var anlattığınız hmm. şeylerin içerisinde hmm. yanılmıyorum değil evet. mi? Yani evet. çünkü son dönemde bir böyle iste yeter... <Gülüyor> ee, ...düşüncesinin çok <Gülüyor> pompalandığı bir dönem yaşıyoruz... ...özellikle evet. gençler... ...yani ben istiyorum diyor... ...e istiyorsun sonra ne yapıyoruz... <Gülüyor> ...oturuyor mıyım evet, şimdi... Evet. Bu, ...bu uygun mudur hocam bu bahsettiğiniz evet. ekosisteme... ...yani onun içerisine yakışır mı böyle bir şey diye <Gülüyor> evet. sormak istiyorum... Ben. ...aynen yüzde yüz katılıyorum... ...yani çok da kritik bir nokta... Ee, ...şimdi bütün bu işlerin... ...aslında <Gülüyor> arka planda bir çilehane dönemi var... Heh. ...yani... E, delice okuduğumuz delice de çilehane güzel. dönemi sen Al. ondan geçmedin ondan dolayı sana kızgınım çile, çile çekmedin sen çile Vallahi hocam ben... çok önemli çilehane dönemi çok önemli abi evet hocam yeni bir şey öğrendim benimle ilgili çok yakışıklıydım o arada böyle bir savunma geliyormuş çünkü çilehane döneminin e, özeli sonuçta bir seçin de vazgeçim meselesi bu çilehane dönemi. Orada olmayı seçtiğiniz için o çilehanede kendi içinize yoğunlaşmış, kendi yetiştirmek için uğraştığınız dönemde vazgeçtiğiniz bir sürü şey var. O bedel ödeme dönemi. O bedel ödeme döneminde genelde yalnız olursunuz. Kendi kendinize o çilelerinizi çekersiniz. Okursunuz, altı Hı. çizersiniz, düşünürsünüz, bir daha okursunuz. Peki şunu kimse yapar. farkında değil. Evet, Aynen öyle Bütün sonu görmez. Bedeli tek başınıza ödersiniz. Sonra onun tam ödülünü alacak döneme gelirsiniz ki bu beş yıl, on yılı bulabilir. Yani on bin saat kuramı var bu konuda. Yani öyle. günde sekiz saat harcasınız gibi beş yılı falan buluyor. Yıl. Yani bir işte bir numara olmak için, yani kendi en iyi noktasına gelmek için on bin saat paskari zaman harcamak gerektiğine dair bir teoriyor var. Doğru o. Ve siz o ödülleri almaya başladığınız zaman insanların orada e, dikkatini <gülüyor> çekmeye başlıyor ve o çilehane dönemi söylediğim gibi görülmediği için bedeller değil, ödüller, ödüller. ön plana çıkıyor. Aynen. Ee, ve şimdi bir de burada sanırım şu da önemli. Bazı toplumlarda işini iyi yaparak gelen başarılar fazla. Bazı toplumlarda, ekosistemlerde ilişkilerle gelen başarılar daha fazla. Doğru. Şimdi ilişkilerle gelinen başarıların fazla olduğu toplumlarda... E, ...başarılar daha fazla kıskançlık oluşturuyor. Vay, evet. çok, yani, doğru. Başarı, yaparak, yani, çok güzel. Yani işini yaparak... Çok güzel. Belki bunu biraz vur, yani şeyi, vurgulamak lazım. İnsanlar işlerini o yapma döneminde iyi yapacak evet. hale gelinceye kadar evet. o antrenman döneminde çilhane dönemini iyi anlatırsa topluma onlar da bu yolu algılamış olur. Bazen çünkü başarılı insanlara da bakıyorum. Anlatmıyor e, hocam. Anlatmayınca onlar da sanki evet, <gülüyor> evet. Bir şey gibi geliyor hani evet. e, bu bir şans ya da sadece tesadüflerle olmuş gibi geliyor. Evet. Aynen öyle. Kültürünü gör, güçlendiriyor. E, tabii şimdi sizin verdiğiniz emeği görmeyen adam diyor ki ya niye mümin olmuş da bana olmadım diyor ya da Hı -hı. niye doğan olmuş da bana olmadı diyor. İşte vay diyor onun diyor. Bir tanıdığı vardı bilmem neydi. Halletti o işi öyle diyor. Evet, ...orada başarı antrenmanı diye bir kavrama inanıyorum. Yani, yani olimpiyat milli takımı. Abi bakıyorum diyorum şimdi liyakattan mı... ...dayısından mı? Dayın, abi, dayın <gülüyor> kim, kim? Kim çıkardı senin televizyonu? <gülüyor> i̇lişkilerini nasıl kurdu? Biz de yapalım <gülüyor> bunu. Kimi görüşeceğiz? Kime gidelim? Kime çiçek götürelim? Kime lokum <gülüyor> götürelim? E, kime kartvizit götürelim? Kimden götürelim kalp viziti falan filan gibi böyle... ...durumlar oluyor aynen, hakikaten. Aynen. Ee, ve bunu düşünen suçlamıyorum. Çünkü böyle görmüş dediğin evet, gibi. Evet, evet ve çok çok çok önemli hakikaten ee, bunun farkına vardıktan sonra e, kendi e, çilehane mi dedin? Evet, Çile kendi hane. çilehanesini keşfetmek evet seçilmiş bir çilehane bir de yani seçilmiş dışarıdan maruz dışarıdan kalınmış da evet. gönüllü olarak o çilehaneye bu Hacı Bektaş Veli türbesinde falan da var ilk çilehane lafında da oradan aklıma gelmişti biraz görsel olarak evet. işte giriyorsunuz türbeye orada böyle gibi, ekmek yapma yeri gibi hani böyle yani. fırıncılarda vardı evet. ya, küçücük bir şey oldu. Evet. Öyle bir yer vardı. Burası herhalde ekmek yapma yeri falan diye düşündüm. Sordum burası ne diye orası da gibi Aa. bir adı vardı. Evet. Yani girmek için bile başınızı eğmeniz gerekiyor o yerine evet. ve yeni gelen çekirgeler oraya gibi. giriyorlarmış evet. ve orada bir ay işte <gülüyor> bir çorba karşılığında e, düşünüyor ve o acıya dayanacak iç disiplini irade gücü varsa evet. o bir ay işte vazgeçip kaçıyorsa zaten ondan bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Evet. İradesi, iç disiplini, yetersiz Tabii. bakıyorlar. Ama ona dayananın bu, bu konuda başarı potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüp sonra eğitim alıyorlar. O evet. çilehane testi. Evet. Evet. Değerli izleyenler herhalde farkındasınız ki bizim kültürümüz boş bir kültür değil. Birçok Konuları incelemiş, farkına varmış, başarıları imza atmış bir kültür. Ama bizim yeniden keşfetmemiz lazım ve bu keşfetmemize de yardıma ihtiyacımız var. Ve sen bu yeniden keşfetmeyi, ortaya çıkarmayı bir başarı ekosistemi içerisinde dışarıdan, içeriden neleri elde edebiliriz bir araya koyuyorsun. Ve şu anda bir kitap üzerinde çalışıyorsun ama onun üzerinde konuşacak zamanımız kalmadı. <gülüyor> Mümincim <Benim> iyi <gülüyor> ki geldin. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de Çok güzel Her Kaliforniya'nın gelişinde bir buluşalım Memnuniyetle Siz de Kaliforniya'ya <gülüyor> davet ederim hocam Peki Evet Polat'cığım çok teşekkürler Ben teşekkür ederim hocam Değerli izleyenler Önümüzdeki programda bir başka Kavramı işlemek üzere Sohbet için bekliyoruz efendim Hoşçakalın Hoşçakalın Müzik I'm be afraid of